اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منك ولك عن محمد وامتي sad Rasulullah ve tak Habibullah muhterem Müslümanlar ibadetlerimiz bizi rabbimize yakınlaştıran onun rızasına ulaştıran ve güzel ahlakla donatan kulluk vazifemizdir de ki benim namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ayeti kerimesi bunun en açık ifadesidir. Namazımız bizi günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Kalbimize ferahlık, ruhumuza huzur verir. Zekatımız ve sadakamız malımıza ve ömrümüze bereket katar. Yardımlaşma ve dayanışma bilincinin bütün topluma yayılmasına vesile olur. Orucumuz, gönlümüzü dünyevi hırs ve tutkuların esaretinden kurtarır. Ahlakımızı olgunlaştırır, bize şahsiyet kazandırır. Aziz müminler, hacımız ve umremiz, Allah'a teslimiyetimizin nişanesi olan ibadetlerimizdendir. Kur'an-ı Kerim'de, Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin, buyrulmaktadır. Hacı adaylarımızı kutsal beldelere yolcu ettiğimiz şu günlerde, bizler biliyoruz ki, haccımız ve umremiz, dili, ırkı, ve mezhebi farklı olan Müslümanları bir araya getiren, onlara kulluk bilinci ve ümmet şuuru kazandıran kardeşlik buluşmasıdır. Müminin, Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığındığı, samimi tövbeler ve gözyaşlarıyla günahlarının bağışlanmasını umduğu kutlu bir yolculuktur. İnananlara, geçmişin muhasebesini yaparak geleceklerini inşa etme fırsatı sunan yenilenme ve diriliş zamanıdır. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimize olan kurbiyetimizi artıran bir diğer ibadetse kurbandır. Yine bugünlerde hazırlığına başladığımız kurban ibadetimiz, malımızı ve canımızı Cenabı Hakk'ın yolunda feda edebileceğimizin bir göstergesidir. Kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Ayeti kerimesinde buyrulduğu üzere kurbandan maksat Allah'ın emrine boyun eğmektir. Ona olan sadakati izhar etmektir. Kurbandan maksat, bencillik, cimrilik ve tamahkarlık gibi kötü huylardan arınmaktır. Ve kurbandan maksat, gönüllerimizi birbirine açmaktır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Böylelikle, iyiliği yeryüzüne hakim kılmanın gayretinde olmaktır. Değerli müminler, kurban, kurban, bir iyilik hareketidir. Milletimizi bir umut olarak gören insanlarla aramızda kurduğumuz gönül köprüsüdür. Kurban yolumuzu hasretle bekleyen kardeşlerimizin hanelerine muhabbet taşımak, sofralarında bayram sevincini yaşatmaktır. Bu vesileyle arzu eden kardeşlerimiz vekalet yoluyla kestirmek istedikleri kurbanlarını Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ederek bu iyilik hareketine destek verebilirler. Yüce Rabbimizden bizleri sağlık ve afiyet içerisinde Kurban Bayramı'na ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyoruz. Allah'ım bu kurban sendendir. Ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.